Abdülmuttalip çok zengin ve son derece cömert bir insandı. Ahiret gününe yani öldükten sonra tekrar dirilip ebedi bir aleme gidileceğine inanmaktaydı. Vallahi şu dünyanın arkasında bir dünya daha vardır ki iyilik edenler orada mükafat görecek, kötülük edenler de ceza çekeceklerdir derdi. Mekke'nin reisi olduğu için içkiyi ve zinayı yasaklamıştı. Zemzemi bulmuş olması ona büyük bir şeref kazandırmıştı. Bu kuyunun kullanma hakkı da kendisine aitti. Fakat ondan para kazanmayı hiç düşünmemiş ve halka açmıştı. Kuyudan su çekme işi olmasın diye zemzemin başına bir havuz yaptırmıştı. İkramı çok severdi. Mallarının önemli bir kısmını fakirlere verirdi. Hac zamanı geldiğinde cömertliği bir kat daha artardı. Hacılara bol bol kuru üzüm hoşafı dağıtır, balla karıştırdığı deve sütlerini onlara ikram ederdi. Abdülmuttalip bütün ömrü boyunca oğlum diye hitap edeceği torunu Şerif'ine doğumundan bir hafta kadar sonra Mekke'de büyük bir ziyafet verdi. Develerle birlikte koyun ve keçiler kurban edildi. Ziyafet üç öğün sürdü. Karnı doymamış bir insan kalmadı. Hatta dağlardaki aç hayvanlar bile düşünülmüştü. kureşliler o ana kadar böyle bir ziyafet görmemişlerdi. Merak içinde ''Ey Abdülmuttalip doğumundan ötürü bizi ikramlarda bulunduğun torununa ne isim verdin?'' dediler. Ondan cevap alınca da memnun olmayıp niçin halkından ya da atalarından birine adını koymayıp da Muhammed ismini seçtin diye dudak büktüler. Abdülmuttalip ''Gökte Allah'ın, yerde ise insanların onu övmesini istedim.'' dedi. Muhammed, övülmeye layık özellikleri çok olan kişi anlamındaydı.